Teberrük konusundan bahsedelim biraz. Çünkü e, biz teberrüğün meşru olanını, meşru olmayanını ayırt ediyoruz. Tıpkı tevessül konusunda yaptığımız gibi. Allah Azze ve Celle ayet kerimede ifade edildiği gibi yüceler yücesidir. Mü'minun suresi 14. ayetinde, yaratanların en güzeli olan Allah, pek yüce ve mübarekleri buyuruluyor. Bereket, Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı ve fiilidir. Allah kimi ve neyi dilerse mübarek kılar. Bu sadece Allah'ın hakkıdır. Allah tarafından mübarek kılmış olan şey de mübarektir. Bereket, mane olarak hayrın çokluğu ve devamlılığı demek. Allah Azze ve Celle, kulların faydalandığı ve bol bol hayır sağlayan bir takım şeyleri mübarek kılmıştır. Örnek olarak Ramazan ayı, Zilhicca'nın ilk 10 günü, bunun gibi mübarek bazı zamanlar, Mekke-i Mükerreme gibi, Medine-i Münevvere gibi bazı mübarek mekanlar vardır. Salih ameller, anne babaya iyilik, Allah'ın kelamı olan Kur'an'ı okumak bunlar mübarek amellerdir. Peygamberler, salih kimseler, bal, çörek otu, davar gibi, koyun gibi mübarek kılmış bazı şeyler vardır. Burada e, bunlarla teberrükte iki hususa dikkat etmek gerekiyor. Birincisi bir şeyin mübarek oluşu ancak kitap veya sünnetten bir delille sabit olmalı. İkincisi, mübarekliği sabit olan şeyle ancak şer'i biçimde teberrükte bulunulabilir. Mesela Mekke-i Mükerreme'yi örnek alırsak, Allah ve Celle, Ali İmran Suresi 96. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için korulan ilk el, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Bu ayetle Mekke'nin mübarek olduğu sabit oluyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Mekke'nin berekette orada kazanılan ecirlerin kat kat olması sebebiyle. Dolayısıyla Mekke'yi mükerreme ile teberrükte bulunmanın yolu, tavaf, namaz gibi ibadetlerin orada bolca eda edilmesi. Kabe ya da örtüsüne sürünülmesi ise meşru bir teberrük yolu değildir. E, bu rivayet zayıf kardeş. İbn-i Ömer radiyallahu e, işte en çok sevdiğini an deyip de, ayağının uyuşması halinde bu uyuşukluğun ya Muhammed deyince geçmesi bunu Edebül Müfred'de Buhari rivayet ediyor. Buhari'nin Edebül Müfred tahkikinde Elbani zayıf olduğunu açıklıyor. İbn Teymiyye de rivayet etmiştir bunu. Kelimet Tayyib isimli zikirlere dair risalesinde İbn Teymiyye de rivayet ediyor. Elbani Kelimet Tayyib kitabının tahkikinde bunun zayıflık sebebini açıklıyor. Isnadındaki zayıflığı açıklıyor. Yani bu zayıf bir rivayet. Şimdi bu teberrük konusunda başka bir örnek verelim. Mesela salih kimseleri ele alalım. Salih kimselerle ancak imanları ve salih amelleri dolayısıyla mübarek olan kimselerdir bunlar. Onlarla yapılacak teberrük de onların izinden gitmek, ilimlerinden, amellerinden, salih amellerinden faydalanmak Hayır konularında onlarla yarışmak şeklinde teberrük meşrudur. Mübarek zatlardır diye kendilerine dokunan, onlara sürünen kimse şeriata aykırı davranmıştır. Ve bundan hiç kimse istisna edilemez. Sadece peygamberler bunun dışındadır. Çünkü peygamberlerin saçları, elbiseleri gibi şeylerin mübarek olduğu konusunda nas vardır. Yine Kur'an-ı Kerim de mübarektir. Allah azze ve celle sana indirdiğimiz mübarek bir kitap buyuruyor. Saat Suresi 29. ayetinde. Kur'an ile teberrükte onu okuyarak, içindekileri hayata geçirerek, yani içeriğiyle amel ederek olur. Kur'an'ı üzerinde taşıyarak, arabasına koyarak, yastık altında tutarak bunun gibi amellerle teberrükte bulunmak şeriat'a aykırı davranmak olur. İmam Temyeder ki aynı şekilde İbni Abbas'ın da ayağı uyuşmuştu. Ona da birisi çok sevilenmasın söyledi. Abdullah İbn Abbas ya Muhammed'e etti ve ayağının uyuşukluğu hemen geçti. Bu rivayet zayıf kardeş. Yani zayıflığını Elbani Kelimü Tayyib kitabının tahkikinde hangi sebeple zayıf olduğunu açıklıyor. Belki sebebi şu an aklımda değil ama hangi sebeple zayıf olduğunu illetini açıklıyor. İsnad olarak zayıf. Başı dertte veya sıkıntıda ise iki rekat nafiri namaz kılmalı ve sonra gönülden yalvarmalı. Allah Teala'ya dua etmelidir. Ya Muhammed diye nida etmeliler ve Allah Teala isteklerini verecektir, problemler çözülecektir. Muhaddisler bu hadisinin sahih olduğunu bildirilmişler. Tirmiz Hakim, Nacet, Haberen kaydetmiştir. Bu kaydettiği, kastettiği rivayet, Kadı Şefkan'ın Tuh Zâkir'inde kaydettiği bu rivayet, Tirmizide geçen e, Osman bin Huneyf hadisi. Yani âmâ sahabinin hadisi. Burada tevessülün meşru olan şekline bir e, cevaz var. Bu da biliyorsunuz kör sahabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve gözleri için şifa talep ediyor. Dua etmesini istiyor. Şifa bulması için dua talep etmesini istiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah Resulü de diyor ki dilersen dua edeyim. ''Dilersen sabret, bu senin için daha hayırlıdır.'' diyor. O da dua etmesini talep ediyor. O halde diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Git abdest al güzelce, iki rekat namaz kıl ve şöyle dua et.'' diyerek dua, dua öğretiyor. Yani burada tevessülle ilgili, yani gayrimeşru tevessülle ilgili bir delil yok. Bilakis meşru tevessülle delil var. Bu da dua ile tevessül. Yani salih bir kimseden dua etmesini istemek meşrudur. Ama bunu ölülerden isteyemez kimse. Hafız İbni Kesir, İmam Taberi ve İbn Esir hep dediler ki Ebu Bekri Sıdık radiyallahu anh, halafeti zamanında Necitli yalancı peygamber Müselleme'ye karşı bir savaş oldu. Savaş başladıkta Müslümanlar pozisyonlarını kaybettikleri zaman Halp bin Velid arkadaşlar Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye ve devamında savaşı kazandılar. Bunun isnadını bilmiyorum. Bunun isnadı ne durumdadır bilmiyorum. Cil sayfa numarası vermişse bakabiliriz. Elbaninin zayıf gördüğünü, nitelini sahih görmüş. Şimdi bir muhattisin zayıf dediğine diğerinin sahih demesi, birinin sahih dediğine zayıf demesi, bunun gibi bir ihtilaf oku bulduğu zaman kim zayıf diyorsa o önceliklidir. Yani öyle iman de zaten burada e, sufilerin anladığı tarzda bir tevessül yok. Çünkü e, bir kimsenin sevdiğini anarak Ya Muhammed demesi şirk içermez. Yani mücerret münada şirk ifadesi değildir. Bir kimse Ya Muhammed deyince şirk koşmuş olmaz. Mesela tahiyyatta Esselamu Aleyke Ya Eyühen Nebiyyü demek meşrudur namazda. Yani ey peygamber Allah'ın selamı sana olsun. Burada yardım talebi yok. Ya Muhammed diyor sadece. Sevdiği kimseyi anıyor. Ve bunun mesela Fadlullah el-Cilani, fadlullah Samet, Şerhu Edebil Mühret kitabında şöyle açıklıyor. Bir kimse ayağının veya vücudunun herhangi bir yerinin uyuşması halinde en çok sevdiği kimseyi andığı zaman heyecanın vuku'a gelmesi sebebiyle organlarındaki uyuşma gider diyor. Yani bunu doğal bir sebep olarak açıklıyor. En yani rivayet olarak zayıf. Rivayet olarak zayıf. İbn Teymiye bunu sahih görüp de imanista bile insanların inancını değiştirecek bir şey değildir. Çünkü bizim dinimizde Dinin kaynakları sadece iki şeydir. Birisi Kur'an, diğeri Sünnet. İbn-i Teymiye bunu sayık görmekle veya buna iman etmekle e, dinde herhangi bir şey değiştirmez. Ya burada sığınma değil bakın. E, mücerret nida sigaları yardım talebi değil. Ama ya Muhammed bana yardım et, medet ya Muhammed gibi ifadeler olursa bu şirktir. Orada 621'in senesinde hare olayında yezidin adamları Medine'yi Nevre'de işkence yaptıkları gün Said bin Müsepp diyor ki mescidine bir de ezan okunmaz, namaz kılınmaz olunca bunu Darimi rivayet eder kardeş. İsnadı da zayıftır. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Bunu Darimi rivayet eder. isnadı zayıf bunun. İsnadı kopuktur bu rivayetin bu sebeple zayıf şimdi bunu yazan Kimseler bu toplamayı yapan o Murat Yazıcı denilen şahıs da meseleyi dindeki dayanakları bizden çok farklı olduğu için bizi de aynı şekilde zannediyor. Şimdi İbn-i Teymiye bir rivayeti nakletti diye biz ona akide bağlamayız. Bir şeyi İbn-i Teymiye söyledi diye biz ona itikad etmeyiz. Bilakis kitap ve sünnetten getirmişse kim olursa olsun kitap ve sayı sünnetten getirmişse biz ona itikad ederiz. Onlar Mübarek saydıkları, ilim sahibi saydıkları kimselerin sözlerini de dinde delil kabul ettiklerinde bizleri de kendileri gibi sanıyorlar ve e, İbn-i şöyle demiş, falan şöyle demiş, falan böyle demiş diyerek onların sözlerini sanki dinde bir hüccetmiş gibi getiriyorlar. Seyyid Kutup ve Mevdudi'nin Kur'an tefsirlerinden nakilleri getiriyor. Seyit Kutup ve Mevdudi, ehli sünnet bile olmadıklarında e, bizim için hiç bir şey ifade etmiyor. Seyit Kutup akidesi bozuktur, Mevdudi hakeza öyle. E, Seyit Kutup İslamla geç tanışmış olması husbiyle e, tefsir yazmış olsa da İslam'ın pek çok hakikatinden habersiz kalmıştır. Hatta ömrünün sonlarında Hadis inkarcılığına sapmış ve e, fızlal Kur'an'ı tekrar elden geçirip içindeki e, kendince Kur'an'a aykırı gördüğü hadisleri temizlemeyi amaçlamıştı. Fakat ömrü yetmedi buna. Evet, İbrahim Aleyhisselam için zifiri bir müşrik idi diyor nübüvvetinden önce. Allah muhafaza. Mevdudi, o kadar iğrenç sözleri vardır ki Mevdudi'nin özellikle Resail-i Mesail kitabında. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden için o Deccal'in kendine yakın bir zamanda çıkacağını zannediyordu. Aradan asırlar geçti ama hala ortada yok diyerek hayasızca sözler eden birisi Mevludi. Yine Pakistan'da veya Hindistan'da mıydı seçim sırasında Fatma Cinnahla ile Han'ın katıldığı seçimde Fatma Cinnah'ı destekliyor. Fatma Cinnah'ı neden destekliyorsun? O kadındır. İslam ise kadına böyle bir yetki vermez. Deyince şu ifadeleri kullanıyor. Bu İslam'ın değişebilir hükümlerindendir. Aynen bu ifadeyi söylüyor. billah. Yani bu kimseler gerek Seyyid Kutup, gerek Mevdudi tefsirlerinde olsun, diğer eserlerinde olsun. Bazen hariciliğe, bazen eşariliğe, bazen mürcieliğe, Bazen cehmiliğe sapan insanlar, yer yerde hadis inkarcılıkları var. Yani akide konusunda kesinlikle istikamet üzere değildir bu insanlar. Ama Türkiye'de e, ateşli bir takım sözlerinden dolayı tevhide e, davet eden güzel bir takım sözleri de var tabi. E, özellikle zulmün paydar olduğu, zulmün hakim olduğu ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde veyahut e, Kafirlerin hegemonyası altında bulunan ülkelerde bunların halkı tevhide çağırıcı, ateşli sözlerinden dolayı çokça revaç bulmuşlardır. Bu revaç onları bunların hatalarına karşı kör kitleler haline getirmiş. Mesela Mevdudi'nin Hilafet ve Saltanat diye bir kitabı var. Ben orada 80 civarında Ehl-i Sünnet akidesine %100 aykırı söz buldum. Sahabelere hakaret de var bunların içerisinde. Osman radıyallahu anh gibi, onları kınayıcı, Muavi radıyallahu anh gibi, onlara dil uzatıcı ifadeleri de var. Peki. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Thank you.